Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi başlıyor. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yeni bir Edebiyat Güncesi programında yeniden beraberiz. Bu sefer ben Eczacı Aynur Hracap. Bugün size... Yazar Selçuk Baran'ı tanıtmaya çalışacağım. Şimdi Selçuk Baran'ın ismine bakıp da bir erkek olduğunu düşünmeyiniz. Bayan bir yazarımız. Ee, döneminde çok fazla ses getirememiş. Bunun gerekçeleri hakkında da zaten ilerleyen saatlerde anlatacağım size. Selçuk Baran 1933 yılında Ankara'da doğuyor. Hukuk Fakültesinde eğitimini alıyor. Bu da yaz en çok istediği şey yazmak. Yazmak ve aşk evliliği yapmak Selçuk Baran'ın bu ikisinde yapıyor açıkçası. Şimdi şeylerden başlayacağım size, kendi notlarından, onunla yapılan röportajlardan yazar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Yazmam gerek. Dergiler için ya da kitap olarak basılsın, başkaları okusun diye değil. Yaşamın bana haklı ya da haksız Öyle gelen saçmalığından Giderek başkalarının yaşamında bulduğum Ve bunalımın duyduğum Anlamsızlıktan kurtulmam için yazmam gerek Söyleyecek sözüm olmalı Onu söylemeliyim Sonra da bu yetmemeli Haykıracak sözüm olmalı Haykırmalıyım Ve söyleyecek sözüm başkaları için olmalı Kendim için söyleyeceklerimi Ancak çok sonra başkalarına duyurabilirim Yazarken kendi hayatımı kısa bir süre için yok etmiş oluyorum. Yazmak benim için tek ve biricik imkandır. Gene de umutsuzum bu konuda. İyimser bir umutsuzluk diyor duyuyorum. Kendimi yüzme bilmeyen, gene de boğulmamak için son gayretiyle çabalayan bir insana benzetiyorum. Düşünün bu derece yazma tutkunu bir yazarı bir şekilde yazmadan yazdırmadan uzaklaştırıp 94 yılında yazmadan ...yazmaktan uzaklaşıyor ve yazmayı bırakıyor. Sorun da yazamamak değil... ...sadece yazmak istemediği için bırakıyor yazarımız. Şöyle devam edelim. Hayatta iki şeyi çok istemiş. Bir romanlarındaki kadar büyük ve büyülü bir aşk... ...diğeri de yazar olmak. Ayhan Baran'la yaşadığı aşk... ...romanlarındaki kadar büyük. Bu evlilikle sonuçlanıyor ama... ...evlilik devam etmiyor sonuçta. Bununla ilişkili şeylerinde de... Öykülerinde de anlatıyor zaten Bundan Arjantin tangolarında bahsediyor Değerli şeyler mutfakta Ev işlerinde kullanılmaz Aşk evlilik için kullanılmaz Ve aşık olmadın adamla evlen diyor Açıkçası herhalde bu da günümüzde Niye bu kadar evlenince Çok büyük aşklarla evlenip evlilikler Çok çok bitiyor Bunu açıklayıcı bir şey olsa gerek gibi geliyor Yazmak hep hayatında var Günlüğünde şunları not etmiş. Şimdilik kendi yaşayışımı seviyorum Yaptıklarım Onun anlamsızlığını duyuracak Dendi tiksindirmiyor beni Ama bir gün gelecek kırkımda mı olur Daha sonra mı olur Ardıma bakacağım O zaman kendi yaşamım O yapışkan, terli Sünepe anlamsızlığa birini verecek Ve işte o zaman gerçekten yazacağım iyi yazacağım Çünkü saçmadan Anlamsızdan arındırmaya uğraştığım Kendi yaşamım O koskoca o çok uzun, bir daha gelmeyecek olan kırk yılım, elli yılım olacak. Her iki isteği de gerçek olmuştu aslında. Aşık olduğu adamla evlenmiş, aşkını yitirmişti. Edebiyat dünyasına adım atmış, hoş karşılanmış, ödüller almıştı. Fakat hak ettiği değerde tartılmamıştı. Bu sefer de sahneden inmeyi seçmişti Selçuk Baran. Selim, Selim İleri'nin ifadesiyle, Hiçbir zaman edebiyatta Selçuk Baran dönemi de olmadı böyle bir şey de var aslında bu bir taraftan da kayıp ben de okurken keşke olsa da kur, e, bulabilsek ama yok e, en son yapı kredi yayınları e, öykülerini toplamış ama bunda da hepsi yok sanırım öykülerinde eksik kalanları da varmış öyle geçti notlar delime. Selçuk Baran'ın Baran ölümünden birkaç ay önce... ...Tazimattan günümüzde yazarlar ansiklopedisi ekibi tarafından... ...kendisine gönderilen bilgi formuna... ...eklemek istediğiniz başka bilgiler bölümüne can alıcı bir cevap vermiş Selçuk Baran. Başarısız bir yazar olduğumu kabullendiğimden... ...1994'te yazmamaya karar verdim. O günden beri herhangi biri olarak hayattan keyif alıyorum. Böyle de devam etmiş. Selçuk Baran saniye Hukuk kariyerini edebiyata yoğunlaşmak için yarıda bırakmıştı oysa Aşkı bulduğu için evlenmişti Sanki hayat hayalleri kırmakla mükellefti sadece Günlük sayfalarına döküyordu içini Yazdıkça değişmiyordu hiçbir şey ama yazmadan da duramıyordu 1963-1966 yılları arasında büyük bir savaş yaşanıyordu içinde 21 Ocak 1966 tarihinde şunları yazmıştı günlüğüne İyice yokladım kendimi Kocamın karısıyım Çocuklarımın da anası Beni kesinlikle belirleyen Ve bütünüyle öyle olduğuma inandıran iki şey bu Analığım ve kadınlığım Konuşmama gereksinimden var olan iki süreç Vakti geldiğinde de vazgeçecekti her şeyden Gel gitlere devam eden evliliğini kurtarmayı başaramamıştı çocukları ondan kopup kendi ayakları üstünde durmaya eğilemişlerdi. Ve maalesef edebiyat dünyasının ne onları da Selçuk Baran'ı aydınlatmıyordu. Kocasının karısı, e kocasının karısı, çocukların anası olmayı da yitirmişti sanki. Tüm bunları uzak tarihlerde öngörmüştü istedik. Ve yazmıştı yine günlük sayfalarından birine. Geçenlerde yaşamam için mutlu olmamam gerektiğine karar vermiştim. Şimdi de insanları sevmek için onlarla duygu alışverişinde bulunmamanın gereksizine inanıyorum Böylece dostluk önemini yitirdi Tabi böyle olunca aşkta Galiba hiç dostum yok benim Yalnız bazen sessiz bir okul olmaktan sıkılıyorum Sadece karşımdaki söylemesin Beni de dinlesinler istiyorum Bir gün hiçbir işe yaramadığımı kabul etmiştim İşte şimdi de en bilinçli en, geç, ''En gerçek haliyle yalnızlığı kabul ediyorum. Ama bu gizliye özünen yalnızlık değil. Benim yalın katıksız durumum. Bundan ne kurtulmayı ne de yararlanmaya kalkışacak değilim. Sadece gereklerine uygun olarak yaşayacağım yalnızlığını.'' Böyle de seçimleri kesin olan bir yazarımız. Selçuk Baran 4 Kasım 1999 yılında vefat ediyor. Ardından bir dolu öykü, roman, çocuklar ve büyükler için masallar var. <gülüyor> Ama dediğim gibi bu şeyleri çok fazla gündemde ses getiremiyor kitaplarında. Şimdi e, öykülerinden biraz bahsedeceğim. Tek tek açıkçası yazdıkları ve içerikleri biraz kendi hayatıyla da örtüşen bir şeyler var yazdıklarında. E, Selçuk Baran... Türk Dil Kurumu 1973 Hikaye Ödülü'nün kazanan ilk öykü kitabı Haziran'da ses getiriyor yazın dünyasında. Bu kitabında mutsuz, yalnız kadınları, genç kızları, hayatla bağları kopmuş erkekleri anlatıyor. Çevre, toplum ve düzen tarafından kuşatılmış insanlar için hiçbir çıkışta gözükmemektedir. Kahramanların hayata yükledikleri anlamla Hayat olarak yaşanan düzenin grameri tümüyle farklılaşmıştır Gençleri aileleri, yaşları ise gençler anlamamaktadır Yaşanan tam bir körleşmedir Özgürlük tutkunu genç gençler meçhul bir yola hesapsız koşarken Gençkin, mutluluğu kaçırmış kadınlar Hayattan umutlarını kesmiş bir durumda ölüme doğru sürüklenirler Artık sadece ölümü arzulamaktadırlar ama yine de yaşanmadan da ölünmez ki Baran daha ilk kitabında öne çıkardığı bu izlekleri Tüm öykü serüveni boyunca anlatıyor derinleştirerekten. İkinci öykü kitabı Anaların Hakkı Bu da 1977'de Okay yayınlarından çıkıyor bu, se bu sefer bununla da 1978 yılında Sait Park hikaye ödülünü kazanıyor İlk kitaptakine benzer temaları işlemekle Birlikte ana tema doğa sevgisi Ve modernleşme olarak belirginleşir Öykülerde ağırlık, Ağırlıklı olarak Doğa öyküsü yapılır Doğa hayatın ve umudun simgesidir Baran bu öykülerde Sokak esnafına Memur buralarına bakar Oralardaki insanlık durumlarına eğilir Memur bürolarında Çiçeklerden uzak Sıkışık hayat mahkum edilir Kent çiçeği, doğayı öldürmüştür. İncelik düşkünü kahramanlar, doğanın çıldırmasını, her yanı çiçeklerle, sarmaşıklarla dolmasını beklerler. Bu onlar için tek umuttur. Bütün kötülüklerin, haksızlıkların, yanlışlıkların karşı bir bahçedir nihayetinde. Kitaba da adını veren anıların hakkı, onun öykücülüğünün zirve örneklerinden biri. Bir kaçakçı ile evlenen Saide'nin, 15 yaşındaki oğlu da bu yolda öldürülmüştür. Bir kaçakçı olan eşini çok sevdiği için evlenen Saide şimdi mutsuzdur. Kocası zengindir, itibarlıdır ama Saide bütün bunların oğlunun kanının bedeli olduğunu düşünmektedir. Bu arada kentte üç gencin öldürüldüğünü öğrenen Saide bundan çok etkilenir. Oğul acısı 7 yıl sonra yeniden depreşmiştir. Öldürülen bu gençlerle kendi oğul arasında bir örtüşmüştük hisseder. Ağır bir depresif halinde kocasını vurur. Böylece 7 yıl önce öldürülen oğlunun, belki de öldürülen tüm gençlerin intikamını almıştır. Çünkü o, analar konuşmazsa kötülük sürecektir demektedir. Ama o konuşmuştur. 1984'te yayınlanan kış yolculuğu, Öykücülük serüveninin en başarılı kitap olarak tanımlanıyor edebiyat dünyasında. Bu öykü üzerinde e, dilde kusursuzluk var. Özellikle Türkan Hanım'ın ölümü Temmuz, Ağustos, Eylül ve Kış Yolculuğu adlı üç öyküden oluşur. Benzer temaların işlendiği öykülerde kahramanlar hayata tutunamamış, hayatın dışına itilmişlerdir. Bu mutsuz kahramanlar hayatta tam bir boşluğa düşmüşlerdir. Türkan Hanım'ın ölümünde hayat ve ölüm ikilemi tartışılır. İntihar olgusunun felsefi arka planı sorgulanır. Sonra intiharla biten Türkan Hanım'ın... ...bütün bir hayatı bizzat onun hayatında tanıklıklar üzerinden kurgulanır. Böylece onu intihara kadar götüren hayatın değişik çehreleri sergilenmiş olur. Türkan Hanım ölüm varken başka hiçbir gerçekliğin konuşulamayacağı görüşündedir. Ona göre... Kadın yorulunca intihar eder. O artık yorulmuştur. Temmuz, Ağustos, Eylül bir Aydın eleştirisidir. Tiyatro oyuncusu Turhan kendi bir kıyı köyüne atmıştır. Öykü boyunca Aydın mutsuzluğunun nedeni sorgulanır. Köy gerçekliği, dinginliği, huzuru ile İstanbul'lu Aydın anlayışı karşılaştırılır. Kış yolculuğu tipik bir yüzleşme öyküsüdür. Çaresiz, çözümsüz, anlamsız bir hayatın tam ortasında 20 yıldır uğramadığı memleketine dönen Cemil, orada tanıştığı cezmi sayesinde hayatla incili ve, yaz ve yaralıcı bir şekilde yüzleşir. E, e, tortu uzun bir öyküsü gene Çalçık Baran'ın. Annesiz babasız Halim'in tek tutkusu bu öyküdeki öykü, anlatmış şu Annesiz babasız Halim'in tek tutkusu ablası aciyedir. Tüm hayatını onun üzerine kurgular. Halim sonunda gurbete çalışmaya gider. Hala hayatın öznesi ablasıdır. Ablasına bol ablasına bol bol mektup yazar. Ama zamanla hayata bakışı değişmeye başlar. Fabrikada tanıştığı Zekiye sayesinde Kapitalizm, sömürü ve sarı sendika kavramlarını öğrenir. Bu arada Zeki'ye aşık olur. Artık ablasını unutmuştur. Hayatın öznesi Zeki olmuştur. Yelkuvan yokuşunda kadın erkek ilişkilerindeki iletişim bozukluğunun nedenlerini eğilmeye sürdürür yazar. Çevre, toplum, çevre, toplum baskısı, yanlış kadın erkek algısı nedeniyle özgür davranamayan bireyler mutsuz olurlar. İnsanlar tüm bu baskılardan kurtulup kendi istedikleri gibi yaşayamadıkları için psikolojik rahatsızlıklara sürüklenirler. Kadınlar aradıkları erkekleri evliliklerde bulamadıkları için arayış içerisine girerler. Bu da onları hastalıklı hallere sürükler. İdeal erkek çoğunlukla koca değildir. Çünkü evlilik sonrası kocalar onları ihmal ederek başka uğraşlara dalarlar. Boşluktaki kadın da arayışlara girer. ...Arjantin Tangoları... ...bu da 1992'de Yapı Kredi'den yayınlanıyor. Aşk arayışı içerisindeki kadınların... ...evlilik kurumundaki yalnızlığını işler. Kadınlar hep sevgi ararlar. Sevilmek, kadın olduklarını hissetmek... ...ve tıpkı büyük romanlarda olduğu gibi... ...büyük aşklar yaşamak isterler. Ama kadınların bu arzuları... ...hiçbir zaman gerçekleşmez. Öncelikle evlilikler aşkı öldürür. Evlilik kurumu... Kadının beklentilerinin, arzularının aksine kendi gerçekliğini dayatır. Çünkü erkeklerin evlilik süresince hep başka ilgileri olur. Kadın unutulur, ihmal edilir. Ya da hiç evlenmemiş bir kadın boşluk içerisindedir. Bu umutsuzluk ve kırılmışlık içerisindeki kadınlar boşluğu ve acıyı son bir hamleyle kapatmak isterler. Ama bu da beyhude bir çabadır. Çünkü bu aşk da Zamanla yanlıştır Burada da yeniden ama daha büyük bir kırılma yaşanır Artık ölmek ve yaşamak arasında bir fark yoktur Mutsuzluk kadınlar için adeta bir yazgıdır Anne kızının hamile olduğunu öğrenince Umarım oğlan olur der Acı çekenlerden bıktım Zincirin halkısı da sende kopsa bari Artık acı çeken kadını görmek istemiyorum Önüme yaklaşmış erkekler Çıkışsız kadınlar, arayış içindeki genç kızlar. Bu romanlarının öykülerinin kahramanları Selçuk Baran'ın Haziran'daki Haziran'daki odadaki öyküsünde yatağa bağımlı peçeli bir adamın yaşadığı evlat acısı etkili bir kurgu ile anlatılır. Bu öykü onun en başarılı öykülerinden biridir. İhtiyar Adam ve Küçük Kız öyküsünde oğlun evinde istenmeyen yenik, çaresiz ihtiyar ...hayata tutunmaya çalışmaktadır. Anaların hakkındaki emekli de... ...emekli saffetin düştüğü boşluk... ...bir işe yaramamak... ...ve hayattan kopmak temaları etrafında işlenir. Bu temalar onun öykücülüğünde... ...önemli bir açılım yaratabilir. Baran bunları zenginleştirmek yoluna gitmiyor ama... ...böyle bırakıyor. Çıkışsız kadınların öyküleri... ...Baran'ı daha çok cezbeder. Hazirandaki anne de... ...yoksul arayış içerisindeki kadının çırpınışları işlenir. Işıklı pencereler bir başka kısırılmış öyküsüdür. Kocası uzak bir kentte atanan Selim'e, bu büyük kentte iki çocukla yapayalnız kalmıştır. Porterikolu öyküsünde cinselliğini yaşayamamış, tutkularını birbirinden saklayan orta yaşlı kadınlar anlatılır. Yelkovan yokuşunun, da, o ad, yel, kovan yokuşundaki öyküsünde de mutsuz bir evlilik süren ressam kadın Kocasının tüm iyi davranışlarına karşın onu sevemez Başka türlü bir erkek olduğu inatını hiç yitirmez Bakır çalığında erkeğin bilim aşkıyla kadını ihmal etmesi gündeme getirilir Kadın yine kadınlığını yaşayamamıştır Eğrelti yeşili benzer bir üzerinde iz üzerinde yürür Öykü kadınların evlilik cenderesinde nasıl ezildikleri, erkeksi dünyada nasıl dışlandıklarını anlatır. Burada da erkek annesini önemsemekte, eşini ihmal etmektedir. Mektup yazmakta, kadın erkek arasındaki ilişkinin dilsizliği üzerine bir öyküdür. Baran, Arjantin tangolarında, ikili ilişkilerdeki engelleri sorgulamayı sürdürür. Bu kez karı koca arasına giren, Kocasının müzik tutkusu Arjantin tangolarıdır Müzik erkeğin bütün dünyasını doldurunca Kadın dışarıda kalır Şimdi bir müzik arası dinleyelim Zaman canın yansa bu kadar derinden Sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen Ne inat ne gözü kara ne dayanıklı yürek Acıyor aynı yerden her şeramen Ne akıl kar ediyor ne fikir sırada biliyorsun geçiyor o zamanla ama ne fayda yaralı tepeden tırna herkes yaralı anlaşılmıyor acıya yok kalbisi kuruluk Karayı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 Biliyorsun geçiyoruz son zamanla ama ne fayda yaradı tepeden durur herkes naralı Allah'ın bu yorucuya yok kayıtsız uğradı kanı You. Mm -hmm. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi Selçuk Baran'a yeniden devam ediyoruz. Bir iki şey not daha var. Siz aktarmak istedim. Yazın dünyasında çok fazla ses getirmedini söylemiştik Selçuk Baran'ın. Yani yaşarken hakkı verilmemiş bir yazarımız. Sonradan sorduğumuzda da zaten bilen diyor ki herkes isminden dolayı erkek olduğunu düşünüyor düşünün böyle bir şey yapılan eleştirilerde şöyle bir şey var onunla yapılan bir sohbette bir yandan da bir kitabın besteler olması mükemmel bir dile sahip olmasının yahut iyi bir edebiyat ürünü olduğunun göstergesi olmamıştır hiçbir zaman ödüllere layık görülen bir yazar okuyucularına yakın duramadığı gerekçesiyle yazma fikrinden nasıl cayabilir? hele ki yazmak fikrini hayatının köşe taşlarından biri olarak kabul ettiyse bu soruları gölgedeki kadınlar Yazı dizisini hazırlayan Berat Günçıkan'a yazdığı bir mektupla cevaplıyor Selçuk Baran. Bir fikir veriminin etki yapabilmesi için der Thomas Mann. Eser sahibinin kişisel hayatıyla çağdaş neslin genel kaderi arasında gizli bir yakınlık hatta eşitlik bulunmalıdır. Toplum kendisinin bir sanat eserinin niçin şöhrete ulaştırdığını bilmez. Ama ''Alkışın asıl sebebi tartıya gelmeyen bir şeydir, yakınlık duygusu. Demek ki ben okuruma yakın olmayı beceremedim. Bu yüzden çekilmeyi yeğledim. Gerçi insan başkaları için değil, kendisi için yazar. Ama kendim için yazdığım sekiz kitap, yalnız kendim için olacaksa yeterlidir.'' diyorum. Diyerekten de yazmaktan vazgeçmiş bir yazarımız. ...öykülerini anlatırken... ...genç kızlarda büyük bir yer alıyor... ...Selçuk Baran'ın öykülerinde... ...bu hep kadınlara ağırlık veren... ...bir yazar... ...bana kalırsa herhalde ilk feminist söylemi yapan... ...yazarlarımızdan teki de... <gülüyor> ...Haziran öyküsündeki... ...Leylak dallarında... ...genç kızı kızları... ...eve kapamış aile yapısı eleştirilir... ...aile dışarıda akıp duran... ...hayatın akışını... ...coşkusunu kavrayamamaktadır... ...ana babalar... Eski bir lügatın artık yürürlükten kalkmış sözcükleriyle hayatı kavrayamamaktadır. Anaların hakkındaki mısırlarda Nura'nın özlemleri anlatılır. 16 yaşındaki Nura'nın büyük şehrin ışıltısı karşısındaki gözleri kamaşır. Bu hayat nasıl bu hayata nasıl karışacaktır? Yelkovan yokuşundaki bozacıda öyküsünde özgürlük tutkunu Feride'nin dünyasını tanırız. Arjantin tangolarında Ada anne baba baskısı işlenir Çiçekler onun öykülerinde Güzelliğin, iyiliğin, mutluluğun simgeleridir Arjantin tangolarındaki krizantemlerde Sevgi açlığı içerisindeki bir genç kıza Bir erkek krizantem verir Kız sanki hayata yeniden dönmüştür Artık ölmek istememektedir Anaların hakkındaki çardakta da Aldatılan zehranın acısını pesleyenler Sardunyalar dindirir Sarmaşıklar da doğadan, çiçekten, incelikten habersiz, kent ve memur hayatının eleştirisi anlatılır. Yelkovan yokuşundaki sıcak, çok sıcak bir yaz öyküsünde çiçekler yine güzellik sembolü olarak yerini alır. Kocası tarafından terk edilen Ayşe'nin tek tesellisi çiçeklerdir, onlara sığınır. Sonuç olarak Selçuk Baran kuşağındaki benzer kadın yazarlarından ayrılan en büyük fark Kadın erkek ilişkilerinde daha romantik bakması Onun kahramanları büyük romanlardaki gibi büyük aşk arayışı içindeler Öykülerinde erkeksi dünyayı eleştirmekle birlikte Kadınlar erkekler tarafından kabul görme, beğenilme tavrı içerisindedir Bu özellikle, ...onu edebiyatımızdaki erken dönem kadın yazarlarına yaklaştırır. Sevilme arzusu peşindeki kadın çizgisinin onda da sürdürdüğünü görürüz. Kuşkusuz daha gelişmiş, yazınsal tutumu incelmiş, rafinelenmiş bir yaklaşımla... ...öte yandan kadın ezilmişliğinin baş kaldırısında örneklerini vermiş... ...despot, buyurgan, erkek egemen dünyasının açmazlarını dile getirmiştir... Çevre, toplum, gelenek kıskacındaki kadınların acılarını öyküleştirmiştir. Baran öykülerinde didaktikliğe düşmemiş toplumsal gerçekleri, sosyal meseleleri estetik bir yaklaşımla sanat diline dönüştürerek bu atmosferde anlatmıştır öykülerinde. Dışsal, dışsal olay ve eylemlerden çok yaşananları, sonuçlarını, düşkırıklarını anlatır. Dünya, i̇ç dünyadaki sarsıntılarını daha da çok önemsemiştir. İnceliklerin, kadınsal duyarlılıktan iz bırakıcı, kalıcı örneklerini kusursuz, duru bir Türkçe ile vermiştir. Şimdi onun kitabımıza yer alan bir öyküsünü anlatacağız. Okuyacağım size Alkü Heylan. Al küheylan Evlenmekten başka çaremiz yok demiştim ona Yalvarmıştım Yoksa birbirimizi sevmiyor muyduk Sevginin yeteceğini sanmıyorum dedi Daha doğrusu bize yeter elbette Yetiyor zaten Biliyoruz bunu Ama dünya bizim sevgimizi ne yapsın Dünyanın sevgimize ihtiyacı yok Dünyanın hiçbir sevgiye ihtiyacı yok Dünyadan bize ne İkimiz birbirimize yeteriz Dünya hep bir şeyler isten insanlardan... Bu yüzden tıklım tıklım dolu... Ama güçlüdür dünya... Orada öyle koskocaman duruyor... Ürküntü veren duvarları... Bitmek tükenmek bilmeyen istekleri... İsteklerini zorla almak için kullandığı silahları her şeyiyle... Ne silahı? Hangi silah? Ben silah falan görmüyorum... Dünyanın silahı çok... Sana karşı kullanmadıysa bile ki hiç sanmıyorum... Çünkü sen fazla eğimsersin, yaralarını bile fark etmezsin. Zamanı gelince doğrultacak, böylece göreceksin. Biz birbirimizi seviyoruz, bu yüzden birlikte yaşamalıyız. Sana yemek pişirmek istiyorum, çamaşırlarını yıkamak, gömleklerini ütülemek istiyorum. Geceleri sana sarılıp yatmak istiyorum, sensiz yapamam. Öyle güçsüz ve zavallıyım ki, yani eskiden öyleydim. ''Seni sevince güçlendim. Sevgi güçlendirdi beni. Eğer evlenmek istemiyorsan o zaman başka. İlle nikah da istemem. Birlikte aynı evde oturalım yeter. O kadar çok yalvardım ki sonunda razı oldu. Yoksa hiç istemiyordu. Beni seviyordu ama bilmem neden evlenmek istemiyordu. Katlandı gene de. Bu yüzden suçlu muyum bilmiyorum.'' Ne güzel olacaktı her şey. Her şeyin çok güzel olacağına inanıyordum ben. Kendi yatağımızda uyanmak... ...kahvaltı etmek... ...birlikte evden çıkıp yürüyerek işe gitmek. Aynı yerde çalışıyorduk. Öyle tanışmıştık. Sonra... ...her şey birden hızla gelişmişti. Başkaca ne isteyebilirdim ki? Ama o istiyordu. Bilmediği bir şeyler istiyordu. Özellikle... Korkularının dinmesini kesinlikle istiyordu ki korkularına her gün yeniler eklenmekteydi Benim yüzümden dedi. benim yüzümden Ben sebep oldum Hayır dedi hiç ilgisi yok Ben eskiden de korkardım Korkumun her gün arttığını çoğaldığını biliyordum Birlikte oluşumuz bir şeyi değiştirmedi Gene eskisi gibi korkuyorum Kısacası değişen bir şey yok Yalnızca korkumu sen de görüyorsun şimdi Bunu hiç istemezdim Demek sevgimiz işe yaramadı Bunu mu söylemek istiyorsun Seni de mutsuz etmekten başka işe yaramadı Böyle söyleme Ne diyebilirim Sonra ona çalıştığımız bankadan izin vermek zorunda kaldılar Süre bitiminde Gerektiğinde yenilenmek üzere 3 aylık bir izin Düşünecek zamanım olsaydı bu duruma katlanmazdım Ne kadar onur kırıcıydı Salt sevdiğim adama acıdıkları için Böyle yapmadıklarına kim inandırabilirdik ki beni Aylığını da ödüyorlardı Koskoca banka person personelinin Bana nasıl acıyarak baktığını da biliyordum Görmüyordum Yüzlerine bakmıyordum çünkü Ama biliyordum Soluduğum hava acıma Utanç aşağılama ile doluydu Kendimi bağışlatmak için deli gibi çalışıyordum. Personel şefi kendimi hara harap etmememi söyledi. Ama aldırmadım. Başka türlü yapamazsın Akşamları iş dönüşü onu parktan alıyordum. Bankun üzerine tek başına, bankta başkası olmazdı hiç, yanına oturmaya çekiniyorlardı besbelli. Oturuyor olurdu. Kamburunu çıkarmış, bakışları toprağa çevrik, yüzünde bir yerlerde... Ödünç alınmış garip bir gülümseme Kendi kendine gülümsüyor ya Ben yanına geldiğimde Karanlığına çekili veriyor Ben de onun karanlığının Bir parçasıyım öyle sanıyorum Canım diyorum Benim canım bir tanem Sen yanımda olmayınca Hiç gülemiyorum Sen bensiz mutlu mu oluyorsun yoksa Kendi kendine gülümsediğine bakılırsa Bekliyorum Kimi zaman beklemek sabırsızlık Vermiyor bana ne bekliyorsun beklediğinden olmayınca Yaşamaya başlamayı bekliyorum Yaşamıyor musun sen şimdi Hayır Eğer bir gün yaşamaya başlarsam Şey olacak Şimdi korkmaya alıştım Yaşamak nasıl bir şeydir bilmiyorum Unutmuş olacağım Yaşamaya nasıl alışacağım Onu da bilmiyorum Korkudan şu alıştığım korkudan kurtulunca dayanamam sanıyorum O zaman ölümü isteyeceğim Neler söylüyorsun sevgilim Nasıl istersin ölümü Ben ne yaparım sonra Bankadan diyorlar ki Bankanın doktoruna güvenmemeli Bir başkasını denemeliymişiz Hiçbiri aklımda kalmayan Yığında doktor adı saydılar O hasta değil ki Yalnızca mutsuz dertli Zaten doktorun verdiği ilaçları da almıyor Doktor dediğin ne Diyor bir insan Bir insan ne yapabilir Dünyanın Boşalmasını önleyemez Dünya boşalıyor mu? Evet hızla hem de İyi ama sen dünyadaki nesnelerin çokluğundan yakınıyordun Dünya boşalırken çok canım yanıyor dedi yüz acıyla kasılarak Sanki dünya benim, boşalan benim Dinle anlatılmaz acılar çekiyorum Ama parka geldiğimde seni gülümser, gülümserken buluyorum o zaman işim bitmiş oluyor, boşalma işi, acılarım diniyor, ben de gülüyorum. Sonra, sonra her şey yeniden başlıyor. Dünya kendini doldurmak için öyle usta ki, açlıktan ölen binlerce insanın yerine on binlerce çocuk doğuyor. Savaşlarda tüketilen silahların yerine yenileri alıyor. Araba mezarları ne ki, her gün binlerce insan, binlerce yeni araba çıkıyor fabrikalardan. Benim al küheylanıma yer kalmıyor bu yüzden Al küheylan mı? O da ne? Al bir küheylan O gelince her şey düzelecek Cümle eksikler bitecek Ama gelemez Onu kışkırtacak geniş çayırlar, otlaklar yok bu kentte Geniş otlakların, çayırların bulunduğu yerlere gidemeyiz ki dedim Çaresizlikten yüreğim daralarak Biliyorsun para kazanmak zorundayım Evet para dedi ...hepten mutsuz, bungun, tükenmiş yüzü ve bedeniyle öne doğru eğilerek. Akşamları birlikte oyun oynuyoruz. Bir tek oyunumuz var. Kağıtları büküp büküp her bir bölüme önceden belirlenmiş soruların cevaplarını yazıyoruz. Sorular şunlar. Bir kadının sıfatı, bir kadın adı, bir erkeğin sıfatı, bir erkeğin adı, nerede, ne yapıyorlar... Kim gördü, ne dedi ya da ne yaptı? Tabii ki iki kişiyle oynanacak oyun değil bu. Bu yüzden ikişer kez dolduruyoruz kağıtları. Kuralları boş verip kendimize bir takım boşluklar ekliyoruz. Başlangıçta hiçbir özelliği olmayan sonuçlar aldık. Sonunda tüm isteksizliğime, içimdeki o anlatılmaz boşalma duygusuna karşı koyup duş gücümü kullandım. Şöyle cümleler çıktı ortaya. Helal temizleyicisi zenci kadınla maliye bakınıcan simit bozum katında buluşup gün boyu topladıkları fısıltıları bölüşürlerken bir yan kesici tarafından görülüp Costa sürüldüler. Çok bilmiş Nancy Reagan, pala bıyıklı Afgan partisanlardan biriydi da kebap yedi. Bunu gören prenses Diyana kıskançlığından çat diye çatladı. Falan. Bütün bunlar kocamı çok güldürdü. Ama aradan bir ay geçti geçmedi oyun tatsızlaştı Kadınla erkeği gören mutlaka al oluyordu Ya da kadın erkekten biri Alkü küheylandı Ya da yapılan iş küheylanın sırtına binmekti Onun al tutkusu oyunu bozuyordu Çünkü duş, düş gücümü sınırlamak zorunda kalıyordum Buna karşı ilk kez saldırgandı Sağlıktan olmakta da kalmıyor Beni dışlıyordu Dışlanmaya karşı hiçbir şey yapamazdım Bu evde çoğalan hamam böceklerinden Korunmaktan daha zordu Zamanımın çoğunu Hemen hepsini işim ve kocam aldığından Hamam böcekleriyle ilgilenemiyordum. Onlar da çoğaldıkça çoğalıyorlar Rahatça da oturma odamıza geziniyorlardı Ben de oyuna hamam böceklerini soktum Belki bir şirinlik olur diye Kıyamet koptu On hiç böyle öfkeli görmemiştim. <gülüyor> Küheylan, küheylana karşı hamam böceği nasıl bir hakaretti? Aklımı mı kaçırmıştım ben? Yoksa düpetiz düşman mıydım? Ayaklarına kapandım. Bir hata işlediğimi, herkesin hata yapabileceğini... Hemen benim gibi ona karşı hiç hata işlememiş birinin... Bu doğruydu çünkü. Hatasını her zaman bağışlanabileceğini... Bundan sonra geceleri daha az uyuyup... Hamam böcekleriyle savaşacağımı söyledim. Sonunda hamam böceklerinin kökünü kurutmama karşın benden bir şey istemiyordu artık. Ben çaresizdim, yılkındım, çok mutsuzdum. Bu yüzden benden nefret ediyordu. Ben de kendimden nefret ediyordum. Boyuna ağlıyordum, parkta bile. Herkes bize bakıyordu, aldırmıyordum. Onun nefreti yanında başkalarının şaşkınlığı ne anlam taşırdım? Sonra bir gün parkta bir kadını görmediği... ...bir başkasına şöyle seslendi duydum. Kendini bırakma, bir çaresini bulursun nasıl olsa. Oyun oynamayı önerdim. Parkta da oyun oynayabilirdik pekala. Parkta kavga ettiğimize, ben ağladığıma göre... ...oyunu kurallarına göre oynamamaya karar verdim. Nasıl olsa oyundu. Tekrar tekrar oynadık. Sonunda şöyle bir sonuç çıktı. Mutsuz B ile çaresiz A... Issız kırların ortasında buluştular. Alküheylan'ı aradılar. Onları çoban gördüm. Alküheylan şu kayalığın arkasında dedi. Ve hemen uzaklaştım. Kocam yerinden kalktı. Sırtı dikleşti. Kamburu, yorgunluğu, yılgınlığı kalmamıştı. Yüzünden gerçek bir gülümseme vardı. Kayalığa doğru kararlı adımlarla yürüdü. 1987 Öykümüz bu kadar arkadaşlar... Selçuk Baran'dan heylandı <gülüyor> Yani insanların umutlarının olması aslında gereken bir şey. Yitirdiğimiz noktada ne kadar kötü hissediyoruz, çöküyoruz. Bunu anlatan bir öyküydü. Selçuk Baran hakkında anlatacaklarımız bu kadar. Ben Eczacı Aynur Raca bir edebiyat güncesi programını daha size elimizden geldiği kadar sunduk. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin. Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi sona erdi.